2013, numaralı konu, Yermük Savaşı'nda Halit bin Velid'in bir adama bu hususta söyledikleri, evet, adamın biri Halit bin Velid'e, Rumlar çok fazla, Müslümanlar ise çok az, dedi, Halit, hayır, yanılıyorsun, Rumlar çok az, Müslümanlar ise çok fazladır, ordu, adam sayısıyla azalıp çoğalmaz, zafer kazanınca çoğalır, yenilince de azalır, ben atımın ayağının ağrımamasını, buna karşılık da Rumların sayısının bir o kadar daha olmasını isterdim, dedi, Halit'in atının tırnakları fazla yürümekten aşınmıştı.